Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yandım Anam diye başlıyoruz Modern Sabahlar'a bir kez daha radyoların başındakilere günaydın. Fireway A stüdyolarında, Oktay Bey ve stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın lütfen. Good morning, günaydın, hoş bulduk. Tüm bunlar aynı kapıya çıkan sözler sevgili dinleyiciler. Çünkü Tek stüdyo. bir amaç var sizlere güzel bir günün başlangıcında eşlik etmek. Ne kadar güzel. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> oldu şimdi? abi çok kompakt bir program oldu. Ona kompakt deniyor değil mi Oktay? Kısa olmasına rağmen net. Yani böyle kısa hap gibi tık tık bitti Ve bitti bir daha kompakt seyriyim. deme şansın doğdu. <gülüyor> yani bir daha bu nerede kadar kompakt koyduktan sonra diyebilirsiniz. Hoş Ama geldiniz efendim. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Ne yaptınız dün gece gene buluştunuz mu? Yine buluştuk. Yine ben şey dün yapalım. yayından sonra zaten size bozuk ayrılmıştım. Bir de arabayla eve giderken şeyi hatırladım. Bir gece önce beraber partide buluşuyorlar. <Gülüyor> Ertesi gün de marketine gidiyorlar. Böyle yolun Vallahi... ortasında kazık fren yaptın. Ama şöyle mi dedi? Ellerimi ona? yüzüme kapattım, ağladım. Pa Artistik patiraj patinaj mı yaptın ya? Kete gidiyorlar. Şey diye geldiler. Beyefendi Beni yol ökemiyorm. tutuyorsunuz falan dediler. Cama mı burada bir döndüm nasıl artık ağladıysam. Tamam pardon falan diyorlar. Arabanın arkadaşlar. içi buhar olmuş muydu Ege? Olmuştu. Çünkü Böyle yani. elimi koydum şeyde Titanic'teki gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> diye <diyor> kaydırdı. Aslında <Gülüyor> var ya o tam yani güzel park edip uzun uzun yaşayabileceğim yer o Gross Market'in park yeri. Ama sen hiç, hiç bilmiyorsun oraya doğru ya. ya. Ki nereden kim birisi götürecek araya. de ama <gülüyor> kim götürecek seni? Ruşunlar efendim ne oldu ne bitti? Allah neler olsun neler bitsin. Öncelikle herkese hayırlı olsun. Bu ee, Bıyığımı kestim ya. Beraber, ha, benle beraber herkese hayırlı olsun. Artık gençleşme dönemim Bugün başladı. Bugün size de bir değişiklik var gibi geliyorsa sevgili dinleyiciler. Bir hafifleme ama bir gençleşme. Sebebini, sebebini anlayamıyorsanız sebebi radyo Sebe stüdyolarında. Sebebim, evet. sebebim sensin. <gülüyor> <gülüyor> Diyebilirsiniz bilirsiniz Fahire. Eğer sesim artık gevşek gevşek geliyorsa, bu benim gençleşmemden ötürüdür. Çünkü artık gerisin geriye doğru, zıttına doğru ilerlemeye karar verdim. Çok yorulmuştum. Benjamin Batın diyoruz. Adeta bir Benjamin Batın oldum. Ne zaman bu... yoruldun ya? Ne ne yorul? Vallahi 2 haftadı bayağı bu bıyık beni yormuş Oktay Psikolojik falan. onun Ağlı altında eziliyormuşum da haberim yokmuş. Kardeşim. Şimdi Bak, bu... ne oldu? Sen açık açık açık söyle. Ama ne bir... oldu? Neden? Ne, nasıl karar verdin? Vallahi daha benim. bu sabah. Bundan yarım saat önce tamam. sabah kalktım. Dün gece o zaman dün gece bir şey oldu. Bir... Hiçbir şey olmadı. Dün gece direkt maç uyudum. Sabah kalktım Dün gece bıyığından çok mutlu bir insan olarak mı uyudum? Gece... Yoksa yarın sabah kimselerim yağmıyor? Dün kim gece dokuz buçukta uyuyakalmış. Uyuyakalmış Üstüm açık. <gülüyor> bir de uyumuş ama ağzı oynuyormuş. Bıyıklarımı hep ter basmış gece boyunca. Ateş ateş. Onlar ter vasıtasıyla ağzıma boşal. Ve sabahleyin ağzında... tuz zaten tuzlu yememesi lazım. Ter tuzdu. Tuzlu Hıpsur olmuş. <gülüyor> Şey ol, tehlike olur diye mi boğazına girer, bıyıklar acı, acı bir tat Sağlık nedeniyle kesmedim canım. Sabahleyin katsın valla. <gülüyor> Sağlık nedeniyle bıyık keser. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık nedeniyle. Tansiyonun var, bıyık terliyor, tuzlu. Ağzıma Oradan. geliyor. Ağzıma acı acı terler geliyor. Ee, sabahki aynadaki halimden hiç haz etmedim desem. Yani daha doğrusu aynada karşılaştım herif. Bir şey oldu. Kimsin oğlum sen dedim ya ne... Ne biçim bir tipin var? Git bir yüzünü bir düzelt dedim ya. İşin çirkin tarafı aynadaki tip de cevap vermiş. Bıyıklı olduğundan. Sanki esen sen gitmenin tipine bak falan diye. Aynen şu lafı dedim. Git yüzünü bir boşalt dedim. Efendim? Git bir yüzünü boşalt bir düzenle dedim Yüzünlü ya. Yüzünlü mü dedi? Evet dedim deseydim. <gülüyor> ondan sonra aldım yanımda hemen oracıkta. Hemen oracıktaki makineye Makinem elime vardı. geliverdi. Hı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Pırıl pırıl çıkmış. Ondan sonra pırıl pırıl çıkmasın. Tam pırıl, pırıl, pırıl da değilsin ama. Tamam, bıyıklı pırıl... dinleyicilerimiz bundan, bu hikayeden cesaret alsınlar. Artık kesin. Yeter. Yani Euro kes... Türk Fahir Öğünç. Yani kesmesinler cesaret alıp. Pek bir şey olmuyor. Valla ben bıyıklı tarafındaydım ya. Yani eğer iki taraf varsa. Öyle bir taraf da önce... ama yaparız. Valla bıyıklı tarafındaydım. Bir canım sıkıldı. Olsun. Sen klatuye bir şeyin var, merakım var. Yok, her zaman değil de güzeldi sendeki. Sendeki de Bıyık. güzeldi, oktay Beşiktaş'ı İsterseniz doğrudan... ben gideyim, e, otur otur. Tamam, hakikaten ben, yani de bir güzel. karşılıklı güzel. övecekseniz de saçların birbirinizi. Saçlarınız güzel. Dediğim bütün 45 dakika sürüyor sizin gross markete yolcunuz. <gülüyor> Orada övün birbirinizi. Madem otel ve müsait, oracıkta övgüdürüz. Sadece yolculuğu olmuştu. Işte, gross marketin içinde de biz. Orada çalışanların Göz yapıyoruz ya. Yani. Vallahi yapmışlar. Bir... Lütfen gross markette el ele dolaşmayın diyor. <gülüyor> keşke el ele dolarsak 4 maç seyircisiz oynama cizası geldi Bıçıktaş'a ondan sonra Melo'ya 2 maç ya futbolcu seyircisiz oynama dedi. Maçları oynayacaksınız. 5 kuruş para kazanamayacak mısınız? Hayır, mi, demek ki. oynayacaksınız. E, seyircisiz oynayacaksınız. Ya yani yoksa nedir yani? Seyircisiz deyince başka rakip seyircisi geliyor. Beşiktaş seyircisi Daha geliyor. Daha oynamayacaksınız. E, nasıl oynamayacaksınız? Ya bir futbol. Yani takım. nedir seyircisiz katı, oynama cezası? Katı, şey, seyirci almıyor. Boş tribünlere oynuyorsun. Yok o ve çıkmaz Maddi bir falan. ceza mı oluyor? Tabii öyle yani. şey olunca. Aynen yoksa öyle. maddi ve. Taraftar yoksa taraftarı de... olayı çıkaran taraftar olduğundan taraftar mı cezalandırılıyor? Ona da ceza. da Oluyor. Bu arada aslında... Double double ama yanlış Psikolojik şey olarak da, da yani ne derler ona taraftarı olmayan bir takım olarak çıkıyorsun. Olsun Dijitürk gene gümbür gümbür şey verecektir Değilir, yani Eski da. maçların şeyini dayasın. Televizyonda izleyen hiç anlamaz. Yahu zaten dinlemediniz yahu zaten kadınlar ve çocuklar izleyecek. Daha kadınlar ve çocuklar adamlar hariç herkes. Kaç yaşına kadar çocuklar giriyor? 12 yaşına kadar erkek çocuğu girebiliyor mu? Ya? Hamam Erkek... kuralları geçer. <gülüyor> Hamam kuralları mı geçer? Erkek kadın? girdi stadyuma diye bir olay olmuştu değil mi ya? Kadın kılığında girdi derken falan filan. Sonra evet. bir tane kadın olduğu kadın anlaşıldı. Falan. Ne o... kadar ayıp oldu o kadına. Hakikaten bir ara bir öyle bir şey konuştuk. Evet ya? tam geçen sene miydi ondan önceki sene miydi? Biliç'e niye 3 maç verilmiş? Biliç'te bir kırmızı kart gördü ya. Maçta mı? Teknik direktör olarak mı kırmızı kart gördü? E onlar da görüyor ya. Görüyor da niye gördü? Hakeme... En son itiraz etti. Birç. İtirazdan mı? Hakeme itirazdan 3 maç. O da kırmızı kart gördü. 3 maç artı 13 bin lira. Melo ya. Melo ya da 2 maç artı 13, 13 bin, bin lira. lira. 13 bin lira fix benim anladın. Bir garip bir şey diyeyim mi bu ya? <gülüyor> Mali adresi <gülüyor> son şeydir. Açtınız mı adresi? 13 bin lira oradan. <gülüyor> iki kişi iki kişiye yönelik hoş göndermesi ya bütün esnaf kardeşlerimiz bugün gülmüşler <gülüyor> diye. Biz esnafların espri esnafları zaten düşüktür. Bu arada gözaltılar varmış sabah saatlerinde. Hmm, var ya meşhur. O da az önce Alem almışlar. Evet. Ciddi mi? Şimdi o o zaman geçelim. Başka konuya geçelim. Başka geç, konuya geç, geç, geç. mı? O zaman ben direkt Seksli Max'i konuşayım hemen ya. Sabah efendim. sabah beni Seksli konuştu, konuşturttular ya. İş, halbuki 9'dan önce Seksli Max'i Neyse bunu geçeyim ya. Seksli Max'i konuşmayayım. Erken çünkü. Zaten konuşacağın kadar konuştu Seksli Max'i. Ağzımı şey yapıyorum işte alıştırıyorum. Ne yapayım? Ağzımı alıştır alıştır. Birden insan Seks'in yanlış yerlere gitmesin diye. Bir tane Seks Maratoncusu var. Ee, Polonyalı hanımefendi. Dünyayı gezerek 100 bin insanla birlikte olacağım diye bir öyle bir kendine çıta koymuş. Maraton dedi, koşarak mı yoksa otobüsle mi? Çeşitli şehirlere gidecek. Çeşitli vasıtalarla diyeyim Oktay yani. Çünkü her yeri her şekilde gidilmiyor. Arap ülkeleri ne karıştırdı? Çünkü bazı ülkeler İstenmeyen insan değil, istenmeyen hakikaten. Ya gelme buraya, burayı da... Bazı ülkelerde kapılarda karşılamış. Bazı ülkeler kapılarda karşıladı. Doğru mesela böyle ülkesinde... Hava alanında. <gülüyor> Herkesin elinde şey varmış, kağıt var. Binlerce kişi elinde kağıtla bekliyormuş. Mısır, Lübnan ve Ürdün gibi bir takım ülkeler ee, kadının ülkeye girişini yasakladı. Kadın Gelmiş olduğu için... Zaten işimiz başımızdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayalım. <gülüyor> Resmen kadın olduğu için korkmuşlar. Bir erkeğin biri öyle yola çıksaydı kimse bir şey edemezdi. Onu, onu. kapıda karşıdayıp ağzını burnunu kırıp öyle gönderdi bizim mahallemizde diye çünkü öyle bir maratoncu hadi çık. Öyle bir maratoncu olarak çıksan gazetelere. Hanfendi şimdi bu e, gerçekten Hanfendi şey. bu maratonculuğun ne, nerede duyurdu? Sponsor falan arayarak mı? Yok. Ben böyle dünyayı dolaşacağım. Bana destek olacak birileri var mı falan mı? Dedim? Vallahi biraz öyle internetten duyurmuş. Önce galiba Facebook'unda duyurmuş. Face Oradan sen herkes Maraton başlıyor. Maraton. Ondan sonra herkes tabii şey hastası bizim ülkemize de gel. Ülkemiz çok güzelsini biziz, ağırlarız. Şart, en güzel şekilde ağırlarız. Şartlarını sunmuş mu? Yani şartları dedi kendi dikkat ettiği e, kriterler, konu, mi? kriterler ve karşıdan beklediği kriterler. Ben şöyle söyleyeyim mi? Tek, kri mı? tek kriterim kritersizlik diye bir lafı var kadın. O zaman olmaz. Ben şöyle diyeyim mi? O zaman e, olmaz. Ee, şimdi en başlarda kriterleri olabilir de sonlara doğru yüzbinde diye. Son bin kişi de rahat olursun yani Hiçbir kriteri sağlamasan da sırf rekora uymak için Hanımefendi tamam gel gel gel falan Durumu olabilir yani, Buradan Bir süre karşı mı bilmiyoruz e, Kendisine Ne denir kolay gelsin falan denir, yani ne denir? Hayırlı başarılar diliyoruz yani. Atletliymiş bu bildiğin koşarak geliyor değil mi her tarafa Maraton dedi yoksa seks maratonu mu Seks maraton nokta işte O yüz bin kişi Yüz bini tamamlamak için Yüz bini tamamlayacağım o zaman ben de tamamlayacağım <gülüyor> Babalar, Sabahlar babalar, Sabahlar babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, babalar, Bak aç bakayım. Baba baba baba İmkansızı yakalamışız gibi oluyor gibi oluyor, olmuyor. Tam böyle bizi en böyle çipet altılı yedir, Hadi yavrum. Çipet pet pet şak şak şak şak şak şak. Hadi yavrum kuvvetli bir şak şak. Devrilik hayatımız sarsılıyordu. Bizim de ya. Ne oldu abi nasıl atlattın sen? Ben Çipetpet'i izlettim. Hı -hı. Ondan sonra bir ilk başta bir, ben eve bir gülerek girmişim sabah. Hı -hı. Ne oldu dedim. Girmişsim diyeceksin. Ondan sonra sana bir şey izleteceğim falan dedim. Hı -hı. Ne izleteceğim gene falan filan dedi Bir güldü. Ben de onun o ilk gülmesinden cesaret alıyorum. <gülüyor> Çipetpet çipet falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Diye böyle bir nefes almasını duymaya başladım. Aynı ya ben, ben de akşam ya bir... dört gözle Didem'in eve gelmesini bekledim. <gülüyor> Gelir gelmez Çipetpet izleteyim mi sanırım? Ne diyorsun dedi. İlk izlediğin zaman bir şey olmuyor ya. Hiç pet pet. şey yok. Ben... İkinci izlediğinde hafif gülümsedi. <gülüyor> Ama acıklı bir gülümseme vardı. <gülüyor> acı acı <gülüyor> bir gülümseme. Acı acı bana baktı bir ara. Yani şey gibi diyebilir miyiz? Çok özür dilerim. Benzetmekte hata, teşbihde hata olmaz. Acı geyirik gibi diyebilir miyiz? <gülüyor> Valla. Diyebiliriz. O iz oldu <gülüyor> fayir. Ya, yani korkunç tarafı da bizde yani fiziksel şiddet şeyle başladı. Ben akşam Selin'i yedirirken... Hı -hı çipet pep çipet pep diye yaklaştırıyordum. Orada koluma vurdu. O da şiddete girer yani. Gider evet, evet, Yeter çocuğa Yeme, o kaşık tutan koluna vurdu yoksa ha, öbürüne vurdu. Kaşık tutan kollara kaşık böyle hücum ettiler. ettiler. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Bana bu 6 ay önce mi? Daha bayağı bir eski. 6'lı 7'li. 6'lı 7'li. Yani geldi dedim ben bunu seyrettim. İlk seyredim. Bir kere seyredim şey oldu ne ya yani çok idrak edemeden en az 2 abi doz öyle en az 2'yiymiş en, en az 2'yiymiş 7'de 8'de doz aşımı çok olur komik bir şeydi ya dönüyorum dolaşım çipetpe hadi yavrum şak şak şak, şak, şak, şak. <gülüyor> twitter'dan gönderdik ya ne de, evet, biliyorlar işte evet yani, bu, bu olayı espri işte... o Bence en mucizevi tarafımız bir videoyu 2,5 buçuk yıl, 5 yıl sonra seyredip <gülüyor> çok etkilendik, çok etkilendik ve herkesi de bu heyecana davet etmeye çalışmak. Ama yani Altılı bazı yedir. şeyler, yani de, kaç kere yapıldığı ile alakasız her zaman heyecan veriyor. Bak hmm. mesela mesir macunu kaçıncı kez buluyor bu sene? 35 bininci kez. Yok 481.716. Yok 600 mü 470 o senin dedin gü Güleş oh. Güleş öyle değil Aha, mi? dördüncü kez yapılıyormuş. işte bak 474 dedim ben sana peki o Manisa'daki no. cami o kadar eski mi 500 yıllık bir cami mi o şey yani metaller hatırladı e cami ha -ha. mi herhalde o kadar eskidir ya Tabii da belki canım. değiştirmişler, değiştirmişler mi? mi Ne Sultan Camii Ne Sultan Camii Esma Sultan mıydı? Soruyor musun? Hayır yoksa... Evet evet sana soruyorum. Bilmiyorum, so, bilmiyorum. hatırladım. Kamil adı neydi hatırlamıyoruz. Yani o bu. şeyin çıkmasına sebep olan... E, ne derler mesir macununun çıkmasına ha. sebep olan... Evet. E, Haa oh, valla. E, tamam, tamam, yani. evet, şey Hafize işte. sultan mı? Ha. Gibi bir şey. Hı. Evet değil değil. Sen Ama şimdi Hafize Sultan değil ki benim gözümün mesir önünde Hafize Han geldi. Bu hafta sonu mu? Bu hafta sonu daha dağıtılmadı ya. E, iki, yok daha var ya. Şemsiyeler daha hazırlansın zamanlar. herkes bekliyor. Şemş şemşiyeleri, fışkiyeleri her şeyi Geçen bekliyor. yıl kaç ton mesir üretilmiş? Üretilmek Sırf nedeni... atılmak için mi? Yoksa çünkü normalde satılıyor ya bu yok, başka zaman Yok 20, 20 tonu dağıtılmış da. Ha, üretilmiş ne ya yapılıyor ya. E, her sene işte üretim, ha, üretim tarla gibi bir yerde şey yapılmadı. Mesirektik bakalım kısmet yağmurları bekliyoruz diye bir şey yok. <gülüyor> e o da üretim sayılır canım. 100 imalat 20 ya, İmalat ya. İstersem 10 katını da yapabilirsin. Öyle He. demişler zaten. <gülüyor> İstesek yaparız. Ne yapalım? 5, 5, yapalım abi. 5 katı yapalım. Tamam 100 ton yap, 100 ton mu yapmışlar? 100 ton yapmışlar. 20 tonunu tamamen saçma yöntemiyle %20 kullanmışlar. %20'lik bir oran korkunç. Üniversite resmi kuruluşlar gittikleri yerlere mesir götürmüşler hep. Manisa'dan çıkan başka illere giden. Vallahi gider, çok canım şeyler. çekti. Gene, gene. Mesir macununun en büyük bence sıkıntısı PR sıkıntısı... Hmm. Yani o işte 4 470 yıllık gelenek var ya evet. şeyden atılması işte minarelerden atılması binlerce kişinin toplamaya çalışıyor o, o kadar coşkulu bir şey ki yani sanki mesir macunu sadece o coşkuyla beraber güzelmiş kimsenin de gidip bakkaldan mesir macunu alası yok. O yüzden böyle bir şey ama var. Ama olur mu ya bize mesela gettiyediği şeylerimiz çok görkemli bir şey olduğundan bakkaldan o... almak insanlar şey olur. Bir sene bekleriz oradan kapalı. Abi bize düşünüyor. mesela dinleyicilerimiz getiriyor ya bazen böyle kahvele evet. ama... beşli paket. Beşli, ne kadar altlıydı Hadi yavruk. Altlıydı diye. Bet bet bet diye. Ne kadar neşe şimdi takla attığımız günleri hatırlıyorum. Hayır ama şöyle bir sürü. şey var. Eskiden bu aslında ayıp addedilirdi. edilirdi birilerine şey götürmek. Mısır macunun. Ne zaman bir... eskiden hiç öyle yoktu ya. Hayır öyle. Bu şey anlamına gelir. Senin Mısır macunun ihtiyacı var. <gülüyor> yani bir karşısını eziklemek öyle değil ama öyle algılanıyordu. Bir de bakkaldan mesir maaşını almak da şey gibi. He, ne hani oldu? Gerçekten ne oldu sık sıkmadı galiba orada gidip de boğuşarak kapmak. Ya da yine... benim param var abi ben öyle kalabalıkla şey uğraşamam gider parasını neyse veririm gibi bir şey yaratıyor insan. Hafsa Sultan. Hafize Sultan, Hafize Doğru. Sultan. Hafsa Sultan. Hafsa Sultan. Hafsa ee, Sultan. Kanun Sultan Süleyman annesi Hafsa Sultan'ın. Manisa'da hastalanıp bir türlü iyileştirilemezken Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultan Cami Medresesi'nin başındaki e, merkez efendi merkez 41 efendim. çeşit baharat karıştırıp bu macunu hazırlayarak sultana yedirince ve sağlığına olanlar oldu. olanlar oluyor ve bugüne kadar geliyor. Ne kadar güzel. Valla çok güzel adetlerden. Ben önce bunun da turistik olması lazım. Hiç turistik oraya turist lazım. geliyor mu? Yani Manisa yani şey belki hiç turizm var. Vardı, yerli, yerli turist geliyor. Yerli turist yeter canım. Ben göküsünden... şey görmek isterim bu arada, Japonların. Aslında Mesir yani macunu evet, duru kalkın. diye. Başka ne var Başka ya ne bu kadar göklükte yapılan şey? Ne yapıyor o şenliklerde? Mesir macunu dağıtılıyor. Salsa sözlü bir şeyler vardır. Bir eğlencesi vardır orada. Şey gibi mi? Ailelik şey gibi mi? Ne bileyim ya. sözlü yok bir şey sadece ya. Sadece tek eğlence mesir macunu. Koplıyorsun sonra herkes bir köşede hemen zaten mesir macunu. Bir konserler konserle bir tüketiyor. şeyler olmuyor mu? Bir gösteriler falan. Mesir macunundan falan. kimsenin konsere bakacak. Sanatçı zaten ağzını açacak. E tabi herkes ondan sonra yedikten sonra herkes başlıyor koşturmaya. Zaten Mesir geçen sene UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmiş. Yani... Listeye bak. <gülüyor> Sizi listeye ne? Somut olmayan temsili neydi? Kü kültürel mirası temsili. İnsanın. Yalnız onun başına. İnsanın hakikaten. Çünkü neyin i̇nsanlığın. İnsanın. Ama öyle gerçekten öyle ya. Girmiş bu listeye. Süper şeyler diye bir liste yap ya. Niye o kadar böyle ismini şey yapıyorsun? Bir de alçaltıcı bir şey. Resmi olmayan kültürel süper şeyler. Ama bir sıra daha yükselirsek o eğer listede sıralamada baya bence ekonomide baya bir şeyler değişti gibi şahlanırız geliyor. Gibi şahlanırız gibi geliyor, geliyor Oktar. Yeni mesir şekeri gelecekmiş bu sene. Yeni, Yeni mesir şekerini usuz Eylül'de açıklayacaklar demokrasi paketinde. Tabi o da paketin içinde. Her bir şey var. paketin içinde, yani içinde hani Oktar. Bir tane Mısır macunu çıkıyormuş paketin içinden. İşte bir bu. De, bir de bu var diye. Hayır, çok bir tıkır güzel tıkır, abi. tıkır bir şey oluyormuş. Bütün paket açıklandıktan Tüm sonra. Tüm Mısır macunu şenliğinde aşağıda bekleyeceklere Nişanslar diliyoruz. Bu ne zaman cuma mı cumartesi mi ne zaman Yok Okta daha var ya buna. Daha var ha. deme bana ya. Buna daha var. Bu sadece şu anda bu demokrasi sene... paketinden sonra mı önce mi? Ha sonra canım. Sonra sonra. Tiks diyorsun yani. Bu sadece şey diye açıklandı. Bu sene 125 ton Rahat olun şey yani. Istiyorum. Ha tamam. Herhalde bir yerlere mesajlar mı veriliyor? Ne oluyor? Gene %20'den düşünürsen bayağı 25 kilo falan oradan atılacak aşağıya. 25 ton. 25'de onu atılacak Tek blok halinde atsalar insanlar ezilir Mesirlerin altında ezildiler insanlar Mesire kan bulaştı Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi ayakkabı insanlar Hepinize günaydın bir kez daha Modern Sabahlar Devam ediyor 8.55 oldu saatimiz Espriler şakalar buyursunlar James Bond 45'ine geldi Merdiven. Maşallah dayıda. diyoruz. Maşallah var. İyi yine ya hiç göstermiyor. Ve İyi. o kadar zor bir mesleği olmasına rağmen zımba gibi. Maşallah maşallah. Hangi James Bond? Hangi Genel James, James Bond? Bond? En son James Bond şimdi... Ee... En son Memati'ye benzeyen sanatçıydı. Evet. Ay, Hiç de fena oldum. değil onun James Bond'ları. Seyrettiniz Hı. mi onları? Seyrettim ben bir tanesi seyrettim. Craig mi diyorsun? Daniel Craig. Ben Daniel Craig. üçünü de seyrettim. Hakikaten çok güzel James Bond. Sen vücudunu hasta olduğun an sen değil miydin? Abi herifin vücudunda zımba gibi diye yok, çünkü yok ben sadece slip maya giymesinden etkilenmiştim hangi zaten James Bond dediğin slip maya girer sen şey gördün mü böyle uzun paçalı giyen boxer boxer giyen Box... hangisi var ya. de vardı bir tane var, var. Ya. uzun paçalı bir şey giymişti böyle kumlu, kumlu kumlu var. denizden çıkıp kumlara yatıyordu vallaha iyi var tabii. baya kırıklığı Hepsi giyiyor mu canım? Ya, Her bir bir şey illa var şimdi. Neyse ya kendi keyfi ne istiyorsa keyfi. Emekliliği geldi mi şimdi Daniel Craig'in? E, Daniel Craig, Daniel Craig mi, Daniel Day-Lewis mi? Bir Daniel olacak demişler ama hangi Daniel olacak demişler? Yeni Daniel Day-Lewis Eğer Daniel yap. şey yaparsa, kabul ederse dünyanın en güzel filmlerini serdersin. Vallahi işte onu, onu onun peşindeler ve bence de hakikaten artık yani üstüne 4 seri çaksın gitsin ondan sonra zaten tam yaşlı Biraz yaşlanmadı mı ya Daniel Day-Lewis? James Bond için? Ya kurban olayım Oktay. Yani bin bir hepimizin... surat olduğu için hep gerçek yaşını kimse bilmiyormuş Daniel Day-Lewis'ın. O da olabilir. Bak. Bazılarına göre 100 yaşın üstünde etmiyorlar. Ne zamanın Daniel Day-Lewis yani. yani? Benim babam derdi en sevdiğim aktör derdi Daniel Day-Lewis. Rüzgar gibi geçti ya hatta onun oynayacağı söyleniyordu. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Daniel Day-Lewis mi yoksa Daniel Craig mi? Çünkü artık bir de ciddi bir ilişki olacak. Solo diye yeni Bond'un serisinde. Hmm. James Bond Solo'da. Artık Howard'a, Hawaii ya da Hercai kimilerinin deyimine göre o çiçekten o çiçeğe benim e koşturan... hatırladığım kadarıyla bu AIDS hastalığı çıktıktan sonra James Bond filmlerde en azından tek eşliydi. Tek... Seride değil de. E, filmlerde tek eşliydi. Seride... E, eski... Ama gene şey var. Ya yani böyle şimdi bir... bu seride 3 filmde de aynı kadın olacak hayatımda. Tamam aynı kadın. Eski kadını. Sean Connery James Bond'la şey... daha jenerikte 2 tane sevgilisi oluyordu sevgilisi mi artık, artık bir, gönül yani bir gönül ilişkisi diyelim ona ilişkisi sevgilisi oluyordu. bile yani çünkü bu da benim hanım arkadaşım diye tanıtıyor. Ya ben casusum bizde normal bu tip şeyler diyordu. Bugün varım, yarın yokum dedi. <gülüyor> laf hep oradan <gülüyor> çıkma zaten. Ya aslında şu Clive Owen'ı bir şey yapsınlar ya. Owen... James Bond için fazla ünlü. Fazla ünlü mü? Clive fazla Owen mı? Alsınlar. Pardon bir dakika. O da doğru bak. Yani James Bond'la Bond beraber ha, Clive Owen olmaz ya. Abi tam James Bond karakteri. James Bond dediğin şey biraz da böyle bir aktörü popüler etmek için değil mi? Zaten eşek kadar Oscar aldı bu. Kaç tane Oscar'ı var bunun? Valla deli mi? Evet, Daniel Day-Lewis'in 7-8 tane Oscar'ı var. Vay ya, onun bir de yani o hadi bir de onun şey mi Miami'deki sen? evi o Oscar heykelciklerinin üstüne kurulmuş. kurduğmuş. Gömülmüş, gömülmüş. Ulaşmışlar, yemin ediyorum. Binden. Temel direk olarak u... altın ya adam öyle bir şey var ya. Yani. Live Ocean'dan daha iyi James Bond mı olur ya? Kim yapıyor bu James Bond'u? Daniel Day-Lewis Bond? olur işte. Seçimi. Çok güzel olur da heyecan, gerek yok yani heyecanlı artık. Heyecanlı olmaz. Sen deniyorsun. de aynı, program, aynı kafada mısın? Ya Oscar'lık James Bond'u seyretmek istemeyiz herhalde. Abi James Bond biraz sıkıldık ama Oscar'lık bir performanstı. Hiç sıkılmazsın bir kere söyleyeyim. Bir anda göz, gözün doyar bir yandan ruhun doyar her türlü seni tatmin eder o yani James ben Bond. Yani ben... James Bond'un öyle de, bir lafı var seni her türlü tatmin ederim diye lafı var. Zaten... De, de, o de, filmi şey şey değil de şeyden sonra seni seven Cavs'uzdan sonraki seni şey, her türlü tatmin... <gülüyor> Yani bence güzel olurdu, bilmiyorum ama güzel olmaz. Bir, bir de bir şey... ilişki daha ederim. Daha edemez. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, ne derler onu? Bir de güzel bir ilişki yaşayacak. Bundan sonra göreceğimiz şeylerde doğru düzgün, bu ilişki nereye gidiyor gibi bir şey değil. Ee, artık bu ilişki niye, bir yere doğru. Niye? Niye? Niye? Niye sesini neden? inceltiyorsun oğlan? Adamın sekiz pasaportu olması normalde. Şey, düz düzeltiyorlar mı? Düzeltme tırnak Peki, yani Kötü örnek oluyor. Rokta. Ya ne kötü örnek oluyor? Benim de özenim. Ben de özenim. Mesela valizimi açayım diyorum. 10 tane pasaport Amerikan pasaportu. İngiliz pasaportu. Ben öyle bir çekmece istiyorum aslında. Ne? Yani bugüne kadar kaç yıl da gördük. ülke paraları evet. istiyorum. Evet. Yani öyle Mesela bir çekmece. Mesela pound. Oradan sonra... ben şey. Sam James Bond'un şeyi de gördün mü? Hiç döviz bürosunda gördün mü? <gülüyor> Yok. Ya bizim de Amerika'ya şey çıktı. Kaç olmuş dolar? 2 ama onu zaten şey MI6'den veriyorlar. MI6'nin işi... O da video... zarf içinde A... önce veriyorlar ama... MI6'nin içinde nasıl bankamatik var? MI6'nin tamam, işte içinde döviz veriyorlar. bürosu Zarf içinde harcırah olarak veriyor. <gülüyor> Düşünün yani o James Bond'un aslında taşıdığı para harcırah. <gülüyor> MI6 değil de Bourne serilerinde ben görmüştüm Vakıf Bank. <gülüyor> <gülüyor> ATM'sini görmüştüm. Ya ben istiyorum. Böyle bir, bir çekmece. Ondan sonra çeşitli kimlikler. Rodriguez falan diye mesela. Bu hafta böyle takınacağım. Lan Rodriguez diye bir şey sen... E, Meksika Meksi... pasaportu. Meksi... İspanik misin sen? Hayır. Bine bak. Meksi... Mavi gözlü İspanik mi olur? Onun Meksika hemen sınırına... yanında lensle kullanılacak diye not var. Esmiş evleri Meksika sınırında ya gelir. Evet. O yüzden lazım Hep olur Texas'ta abi. çok mağdur oldu bu çocuk. Topu Top oynardı. Topu Meksika sınırından kaçardı. Kaçardı Vallahi Annen. Yani. Ah, Karnem yardım. kötü diye ben Meksika'ya kaçardım. Karnı haftalarında. Alamazdı da geriye topu. Alamam. <gülüyor> Alaman bir de gage yapardı o nehir var ya. Hı hı. İkimizi ayıran nehir diye geçer. De gage dediğin degajman mı? He, ha, degajman. Hangisini <gülüyor> soracaktım? Ya o nasıl Ayilosun. Yalnız Hayırlı? Daniel Craig hakikaten James Bond. Ben o zaman ne zaman hayranlandım biliyor musun? Lan değil, losing hastasısınız. Daniel Daniel, Daniel Craig'in de yalakası oldunuz. Ne, ne, alakası ne alakası var ya? ya? Sen Craig... şeyi seyrettin mi? Alçıpanın içinden geçtiği sahneyi. Ben o noktada işte alçıpanın içinden çıkan adam benim James Bond'um 4 dedim. Faiz yanlış şeyleri kıyaslamamak için bizi yargılıyorsun. Daniel Craig dediğin adam 3 tane James Bond filminde 3 tane değil mi? 3 tane. 3 tanesinde oynamış, bitirmiş adam. Öteki tarafta daha gidecekler de razı edecekler. Bir kere James Bond dediğin adam heyecanlı olması lazım ya. James Bond'da hiç bunu oynamamış. Bu var ya biçilmiş kafa. Yani e ikna etmeye çalışıyor falan. Daniel Öyledir yani. ki öyledir? Ben sana söyleyeyim. Şöyle bir özelliği var değil mi de konuşalım abi falan. Arkadaş sohbetlerinde söylüyordur. Yani çok filmlerde oynadım. Atlatan tam bu cümleyi. Çok filmlerde oynadım. Çok Oscarlar aldım ama bir aksiyonum adam gibi yok. Var mı değil aksiyonu? Aksiyonu var. Dervil bir bulat falan. Dervil bence bulat bence sayılır mı onlar? Bir şey var. Gangs of New York'ta Balt'a falan atıyordu da. Orada da bak. Ne serişi yok bu adam? Muhakkak bir seri lazım. Boksör var. Tek filmi hep bunlar. Seviyazı. Seviy değil, aksiyon, aksiyon sorusunu ama o da yapılır. gerçek aksiyon, aksiyon değil. Havalarda uçan bir arabadan bahsediyorum aksiyon deyince hmm. Havalarda uçan arabası yok. Böyle damdan dama atlama falan filan. Yok. Bir aktör sen illa bir süper kahraman oynaman lazım. Bir de şey oynaman lazım. Ya zaten. Serin olması lazım. Adam gibi Hollywood yıldızıysan. Bonda. Hollywood. 40 tane adam şey olur, ne derler talip olur lira alır. Öyle bir lafı vardır. 40 kişi talip olur bir kişi alır. Kırık. İnşallah ya inşallah bak ben sana söyleyeyim buraya da yazıyorum. 56 yaşında değil... ya 56 yaşında denildi Helius. Hiç göstermiyor öyle Hiç söyleyeyim. Hiç göstermiyor. Aynı ben. 56 yaşında şey neydi? Aynı ben Oktay onu değil mi? Aynı ben Benim değil mi? Benim güzel çamaşırhanem değil de neydi bu? Benim güzel çamaşırhanem. Sol İra, Ondan önceki film ya. Ha In the Name of the Father. In the Name of the Father filmi yani o ne zamanın film o? Bayağı Oo, eski. O 94-95 yani, olması lazım. Üniversitedeyken şey daha Benim güzel çamaşır halim daha eskiyim zaten. 85. Yani yaşlı, yaşlıca adam yani. Yaşlı James Bond. Gerçi James Bond yaşlanmıyor değil mi? James Bond'un herhangi bir yaşına ulaşılamamış. Yok değil da, öyle teşekkürler. bir şey? Evet. Emekliliği de gelmiyor. Ama artık şey var yani bir hanımla... bir Süper emekliymiş James bir Bond. Hanımla bir hanımla şey, bir gönül ilişkisi olacak. Yani Olsun, gönül ilişkisi bakalım. derken bir nişan, bir nişan yapacaklar. Ve bir kır düğünüyle büyük ihtimalle. Bir kadın bir erkekten sonra James Bond'da bunu da evlendiriyor muyuz yani evlendireceğiz sonra zaten serisinde de ikinci seride çocuk üçüncü seride de bunların çocuğun okul taksitleri falan filan koskoca de, koskoca James Bond'un nerede nereye dediği lafı zaten son lafı o oluyor. Tak diye vuruyorlar. Di Diana da geldi. Diana'nın filmi. Day siz, ha, Prenses Prenses Diana. Prenses Diana. Hiç sevilmemiş bu film yalnız bu arada. O zaman hiç şey yapmayalım bile. Osman'ın yapmıyor. oynuyor ya. Prensesi. Hmm. Biraz e, bu eleştirilere de sinirliymiş. Sinirli Niye beğenmiyorsunuz? Daha güzel <gülüyor> siz çekelim. Kalkıp gitmiş falan bir, bir şeyde basın toplantısında bir şeyde bir konuşurken. Bir sinirlenmiş bağırmış çağırmış vurmuş elini masaya kalkmış gitmiş. Prenses olsa sevdim. böyle Valla dün sinemaya gidelim falan dedik. Ne vardı? değil bir şey? Berbat ya? filmler var bir Diana vardı orada. İşte Onu da ben okay. sinemada seyredemeyem dedim. Evet, doğru yapmışsınız. Hmm. Doğru yapmışsınız. O zaman hiçbir şey... James Bond'u bekleyeceğiz. Bir bekleyeceğiz. James Bond'a kadar sinemaya birbirimize haram ediyor muyuz? Zehir zıkkım olsun diyor muyuz birbirimize? Eğer cinemaya gidersek yani. o giden ayaklarımızı diyor muyuz? Ege. Ayaklarımızı ayaklarımıza vursunlar. Ayaklarımızın değil. altına vursunlar. İsterseniz şöyle yapalım mı? Ne? Yeni saatin başını Yeni kutsayalım saati mı? Yeni saati kutsayalım hakikaten de. Modern sabahlar Modern Sabahlar işte aynısı böyle yapılır Yeni bir saat yeni umutlar yeni maceralar Hepinize günaydın bir kez daha 9-16 saatimiz buyursunlar. Günaydın. Günaydın. Yeni kalkıyorsan günaydın bu saatte günaydın mı kaldı? Evet. E... Günaydın diyelim Ozan. Herkesin bir tüyleri türü... <gülüyor> diye bir Vallahi herkes... herkes tekrar yatağa girip yorganı, yorganı, yorganı üstüne çekti. Pikeyi üstüne çekti. Soğuk duş etkisi yarattı adeta. Siz yorganı çıkardınız mı? Çıkardık. 2 hafta önce çıkardık. Biz yorganı de çıkardık, çıkardık, çıkardık Ama kimseyi söyleyemedik. Niye? Yani komşularımıza falan çünkü bizim apartmanda gelenektir. Hmm. Yorgan veya çıkartma merasimi. Veya kışlıklar hurçulara kaldırılıp dolaplara kaldırıldığı zaman duyurulur apartman panosunda. Siz Biz apartmanın o geleneği çok güzel ya yorgan çıkarma şenliği. Kalmadı gibi. artık biliyor musun Aşağıda. böyle şeyler hayırlı ya. Hayırlı olsun acayip. Evet. Hayırlı olsun. Kalmadı. Kal kal <gülüyor> Baya 45-50 dakika sürüyor ya bir dairenin onu söylemesi. <gülüyor> Sırf o ama kalmadı yani. <gülüyor> Allah. Bir bizde varmış zaten bir de aşağı kaymakamın oturduğu dair, <gülüyor> i̇şte apartman. Genelik böyle bazı eski mahallelerde yaşıyor. Doğru, Bizim doğru. apartmanda kim ne zaman kim kime dumdu, kim pike çıkardı, kim kombiyi kim yaktı. Kim donlu hiç... yatıyor, kim donsuz yatıyor. Bunlar bile artık kimsenin umurunda değil. Belki yastınıyor. bizim sokakta kaymakam oturuyor ya ondan mı acaba etkisi bu yani? Tabii onun da çünkü gelenekleri yaşatan kaymakamdır. Siz Çankaya kaymakamı diye bir şey olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bunları biliyor muydunuz köşesine ne ara geçti? Ben bizim sokakta oturduğunu öğrenince şey oldum. Aa Çankaya'nın bir kaymakamı var diye. Herhalde en şanssız kaymakam mı? Niye? Niye? En güzel Çankaya, mı En Çankaya güzel sokak kaymakamı. Yani Cumhurbaşkanı oturuyor sonra başbakan. Her Valide, şey, protokol olarak düşününce evet, evet tabii doğru. Sonra, oradan geliyorum evet bakanlar falanlar. İlk başta planlar. çok sevinmiştir de. Halbuki mesela bir tane bir yer söyle. Küçük bir yerde kaymakam olsa. Küçük bir yer değil yani. Öyle, Mühye. Mühye kaymakamı. Mühye'nin kaymakamı var Yok. mı? Mühye bir köymüştü çünkü. Köymüştü, evet. Evet. Neyse bu konular daha benzer. Ee, bir yer bulalım öyle açalım tekrar bu konuyu. Çocuklar. Buyurun. Şaka bir tarafa bir kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Ben verdim bile yerimi zaten. Bu işe zaten bir işte. son. Ee, bu işe bir son Çünkü ben biz ben ne mi yapıyoruz mi? Her gün Ne tüketiyoruz Bugün... Su mu Su Su tüketelim her gün Başka ne tüketiyoruz su Ömrümüzü tüketiyoruz Çok güzel hmm. Sabrımızı tüketiyoruz Doğru Keyif Trafik, ha? Trafikte Biz tüketiyoruz Şey mi Benzin mi Yakıt mı Tüketimi kutluyoruz Benzin Doğru Çok güzel ama biliyorsunuz son dönemde radyomuza ne geldi? Ne makinası? Ee, Ulan radyomuza sanki başka makine varmış gibi. Tek elektronik cihazımız. Kapı giriş makinesi kapı geldi. Kapı giriş makinası. Parmak değil. tüketiyoruz. Değil, değil, değil. Ne makinası geldi? Parayla makinesi çalışıyor. Olabilir. Ha, ha şey kahve makinesi ya. Evet. Kahve kayfimizi, kayfimizi sağlayacak olan kahve makinesi. Ve bize hem affedersiniz inek gibi sağıyor o makine. Doğru. Evet. Hem de bir taraftan Resmen sadece... Ali'nin kumbarasından bozuk bana diye alıyorum ya. Ya ben çok güzel bu makine gelince kadar para biriktiriyordum. Bak yemin ediyorum her gün 3 lira 5 lira atıyorum. Şimdi böyle bir saçma sanki şey veriyormuş gibi bir de çok... Para üstü de vermiyor. Para üstü Bir tane iş 4 tane içiyorsun. Evet. Ben ne anladım bu işten. Ve tabi böyle abana abana son dönemde kendinizde bir şey hissettiniz mi? Bir affedersiniz. Hafifleme yani, mi? Hafifleme evet hafifleme. Maddi hakikaten. anlamda öyle. Maddi ve manevi anlamda. Beyinsel hafifleme dediğimiz hatta daha amiyane tabiriyle mallaşma dediğimiz şeyi hissettiniz mi? Yani öyle mallaşma değil Belki ya dinleyici... kafamın az çalıştığını biliyorum ben. Ya tamam ben de de o kafası az çalışıyor. Bayro. O sabit bende de o yani. Tamam bende de fix. Fix diyorsun değil mi Oktav? Ara sıra değil yani hep fix, o. Fix işte fix. Hı -hı. Fix, evet abi. Fix, fix, fix. fix bir mallığımız var sebebi ortaya çıktı. Neymiş? Ee, günde 3-4 bardak kahve tüketenler e, gelişim dönemindeki bireyler ki biz gelişim dönemindeyiz değil mi? Tabii ki. yani <gülüyor> Çünkü sürekli gelişime açığız diye bir şeyimiz var. bir yani kafamız, Başka bu... kafamız bu kadar çalışmıyorken yaşıyorsak evet gelişim Değişmiyor, dönemimiz Değişmiyor gelişiyoruz onu. diye bir sloganımız var. Sırtımda dövmesi var şimdi göstereyim. Yaptırdın mı? Yaptırmıştım ya. İlk Alt, o kararı aldığında o, değişmeyeceğiz abi. gelişeceğiz Ama diye. sen onu sonra altına never never'ı yazacağım dedin ya Ege. E ben, ben de, de şey yani hani şey yazdıracaktık o. abi değişmeyen tek şey değişimi. <gülüyor> hani onu yazdıracaktık. İnovasyon diyorsun Oktay sen. Fahir inovasyon dedin. <gülüyor> Mikrofonu hıvı beni ya. Mikrofonu hıvı <gülüyor> ya. Ne olmuş ki abi? Valla bildiğin bireylerin beyin gelişiminin gerilediği duyuruldu. Şu anda açıklandı. Son flash haber olarak geldi. Ben şu anda itibaren o zaman bırakıyoruz kahveyi Hayır kurtardığımı kurtarıyorum Beynimin kurtaran, kurtardığım kısmı benim için kardır diyorum Ama şimdi böyle yap Daha geçen gün doktor ağızda şey vardı Bir adam çıktı kahvenin faydalarını say say say bitiremedi ya Şunu engeller bunu engeller bunu arttırır falan filan O zaman, bırak coşun falan o zaman dedi. bırakmıyoruz kahveyi tamam <gülüyor> Günde 3-5 tane için ne kadar bulursanız o kadar için dedi adam Avuç yiyin kuru kuru sadece ıslak ıslak <gülüyor> <islak gülüyor> içmeyin dedi Kuru kuru yiyin <gülüyor> altılı yedi dedi Altılı şak şak şak şak Çipet pet pet götürün çiğneyin dedi Tamam o zaman yiyoruz Yiyoruz en son yiyoruz değil mi? Yani ya, bir, bir konuda bir ara sadece bu kahve değil yani yumurta öyle kahve öyle peynir öyle yani bir kişi araştırma yapsın iyisiyle kötüsüyle bütün raporlar bir öyle diyor öbürü öyle diyor. Valla bunlar şey galiba ya böyle bir yuvarlak. Gıcıklığına mı yapıyor? Y ha, sen faydasını mı? Zararını bulacağım. E tabii canım şimdi ona e, şey ne derler ona ifrada kaçmayın diyorlar. İfrat çünkü 3-4 tanesi ifrada girer ama uzmanlar diyor kaç tanesi ifrada girer o da belli değil. İfrat konusunda o zaman çalışma yapılsın. Bence ne de noktadan de... sonra ifrata girilir? Cuma, Cuma günü girdik yine. Bugün. Ya vallahi ifrat konusuna girdik. Oktay Demirci ile ifrat. Evet Oktay. <gülüyor> i̇frat <gülüyor> konusuna güzel... şöyle derinlemesine bir şey. Aa Fulya Gazete'ye çıkmış bugün. Aa a. aa, Fulya Gazeteleri mi? Bizim Fulya. Evet Erdal abiyle beraber. Aa ne diye çıkmış? Radyo Tün Sevilen Programı Ofis Kaçkını yeni yayın dönemine başladı. Korktel Bravo. Korktel mi yapıldı? Ofis Deneyimler de televizyon için. programı Fulya Akbuga. Bu de alanında başarılı renkli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bak bak bak çipet pet pet pet. <gülüyor> Altılı, <gülüyor> Altılı yedili. <gülüyor> Altılı yedili. Her evet. çerşamba kariyer danışmanı Mert'a ee, Ferendeci Özgödek'le birlikte ofis hayatına ilişkin konularını ele alınacağı programda. Evet. Kültür sanat, evet. sağlık evet. ve iş dünyasından konukların yanı sıra sürpriz yarışmalar ve sosyal medya köşesi de yer alıyor. Altılı <gülüyor> yedili <gülüyor> <gülüyor> başka? pet pet pet. pet bu Bugay'la ofis kaçkını hafta içi her gün saat onda 103.1 radyo düzey. Ama... Ondan önce başka programlar da var falan yazmış mı? Ana! Bu ne zamanın gazetesi ya? Hemen altında ne var? Ne, ne var? var? Okuyayım mı? Okuyayım. Oku Oktay. Okuman varsa oku. Ee, Toktemir ajans ortaklarından Arzu Toktemir turizmci Ramazan Korç'la evlendim. <gülüyor> Aa, şey, Ay bugün izler. bütün tanındıklarımız gazeteler. <gülüyor> <gülüyor> <Gazeteleri. gülüyor> Ramazan e, balmenimiz olan Ramazan Gaga'daki Ramazan herkes herkes biliyor yani dükkanı bilen herkes. Valla litre otelde düzenlendiğinde devam edin mi? <gülüyor> Bıyı, bıyıklı bir başka turizmci double çaldı diye haber var mı? Fahir <gülüyor> <gülüyor> senden bahsediyor mu diye bakıyorum <gülüyor> fotoğraflarla. Yok ya eski gümrük müsteşarı Nevzat saygılı oğlu Ah ve Fahir Öğün çifte şahitlik yaptı. Var mı? Var tabii uyduracak halim yok. Aa, çok. Aaa Ramazan ondan dün benim soyadımı aldı yanlış yazmasınlar diye. İyi vallahi. helal olsun ya. İyi Abi. bari bizden birinin de ismi geçti haberlerde. Evet valla bugün gene gazetelerdeyim Altında çocuklar. Altını yedelim. Altını yedelim. <gülüyor> Neyse Fahir temsilen baya bir ben radyo yaptı. Fahir <gülüyor> neşeden dişini mikrofona çarptı. <gülüyor> valla çok hoşuma gitti ya. Bir bugün şey söyleyeceğim. Vallahi çok şey oldu ya radyo logolu fotoğrafta Fulya ile Erdal abinin burada şey var fotoğrafı hemen arkası altında düğün sen biraz yani düğün metninin sonlarına doğru şey yapıyorsun olsun, olsun hiç fark işte. etmez altı altı altı bastıra bastıra şak şak şak bastıra bastıra. <gülüyor> şak bet bet bet bet vallahi böyle ya hadi bakalım iyi güzel oldu ya vallahi bak bana bir şey oldu sabah sabah nesi oldu sabah vallahi keyf kayfın. Fisi, kayfın. Sabah keyfi keyfi <gülüyor> Gümrük, eski Gümrük Müsteşarı Nevzat. Sa Nevzat Saygılıoğlu konuşan mıydı fail? Tahmin ediyor. Mikrofonu ele alıp konuşan mıydı? Tabii ki. Siz yapmadınız mı konuşma? Siz dediğin fail mi? Evet. şahitti ama konuşmaya çıktığı yapmadım. için sizli konuşuyorum. <gülüyor> Tabii sizli bizli şey yapmıyorum. Yani yok yapmadım. Yapmadım. Yapmadı ama çok beklenti vardı fail. Evet, beklentileri maalesef ben. O anda değil. salon şey oldu. Acaba fail konuşacak mı? Acaba fail konuşacak mı diye. Konuşmadı. Maalesef. Bet, bet, bet, Altılı ilerle. Bastıra, bastıra. Lezitli. sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo burası sabahlar devam ediyor sevgili insanlar severler macera dolu bir Cuma sabahında birlikteyiz sizlerle. Ne oluyor, ne bitiyor dünyamızda diye gazeteler dönüyoruz. Tıp <gülüyor> et, Petpet ifrat Altını konusunu yedirim. nasıl konuşacağız Oktay? İfrat değil mi yani bu yeni sezonda sen söylediğin her cuma dedin güzel sohbetlerimiz olacak. Abi ben her olsun... sezon söylüyorum ama maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Dinletip çok yoruldum Oktay. Çok yoruldum abi. Ege ben çok yoruldum. Ben sizi bırakıyorum. <gülüyor> hiçbir şey. Evet buyurun neler var neler bitiyor. Bugün gazeteleri bir aldığımız zaman maşallah Kadir Topbaş kıymış paraya mı denir? Ne denir? İstanbul mu kıymış paraya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? Birileri Bilmiyorum, paraya kıymışlar. Onu, şey, kıymış onu da. cebinden mi verdi acaba? Tabii canım. Bazı gazetelerde yok tabii. Bazı gazetelerde var. Bazı, bazı gazetelerde, gazetelerde yok. ön göre... sayfanın böyle ferman gibi ferman ne diyor? belediye başkanı inandık planladık yapıyoruz demiş. O şekil, bu şekil ve bir şekil. Siz kafanızı diyor muyum ne demiş? de ben bu tip bir hamle çok bugünden itibaren bekliyoruz. Vallahi hadi bakalım gazeteler ne denir? Yaşadı mı? Şimdi heyecanla değil mi şeyler parti İçindeki aday adayları. Kayniymiş. He, öyle değil mi? Tam tabii tam canım. zamanı mı şu anda adayları belirlenmişsin? Tam, tam zamanı değil. İşte aday adayları. işte önümüzdeki günlerde bakacağız. İşin en güzel tarafı da tam bir demokrasi olduğumuzdan liderin ağzına bakıyor hepsi. E, tabii olması gereken o. Yani bak mesela Almanya'da öyle olmadığı için. <gülüyor> Olmadı için... Nasıl karıştı ortalık? vallahi i̇şte çok karıştı. Kaç aldı Merkel? Ama Merkel'in partisi. Ama şey yapamıyor. Neden? Çünkü %5 abi seçim barajı. İşte o kadar. Bir şey mi olur ya? %5 diye seçim manasız tekhaneli saçın barajı mı olur? Bas ona 11'i bas. 2 haneli olur. En aşağıya. Koskoca Almanya bu ya. 6'lı 7'li, 6'lı 7'li. Bas ona 12'ye. Ondan sonra bak bakalım. Buyurun efendim. Şimdi buyuracağım bir saniye. Bu bir tane iki keredir telefonumu ısrarla yüzüne kapatan Bir bağırayım mı yayında? Kim? Bilmiyorum birisi arıyor beni ve ısrarla da arıyor yani. Şimdi bağıracağım şey diye şey yapıyorsun sonra... açacaksın maymun gibi. Merhaba. Sefika teyze falan diye konuşursam. Çünkü Sefika teyzeni kıramıyorsun sen. Bildiğimiz kadarıyla. Evet, Yine mi kapattın? Yine kapattın. Bakayım. Üçüncüye bakacağız. Altı bir yedili. Altı bir yedili çipet olacağız yani. Oh, doksuzluk baki kaldı bugün. Bir e, fotoğraf gözlerimin önünde. E, yani o çok hoş bir şey. E, yıllar önce nasıl? E, Champagne, Madonra bir aradaydılar. Evliydiler. Evet doğru. Yık, Hatta birlikte Şangay Bonita adlı film çekmişlerdi. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, şimdi de şey yapıyorlar. Ne derler ona? Ee, eski sevgililerle buluşuşma. Eski sevgililer mı? bir aradalar. Ee, <gülüyor> vallahi Hollywood, tek Hollywood, aynası Hollywood'un şeyi ya bu. Madonna, şöyle bir buluşma yapalım. Tamam mı? Hoş olur. Gazetelerde de olay olur. Vallahi öyle çıkmışlar. Şey, kim hangi, kimin hangi eski sevgilisiyle kim buluşmuş? Madonna ile Şampanya. E ikisi mi buluşmuş? Çok özür dilerim ya. Bak, varres çok sinirliyim şu bir arada. Daha, çok daha sinirliyim. Daha vallahi 7. kez aranı üstüne kapattım e, abi. Tamam demek ki acil bir şey olabilir abi. Tamam. Altlı 7'li belki de. Bakalım ne konuşuyor. Ben şimdi fire'ın bağırmalarının yayına gitmesini istemediğimden istersem ben bir merak konuşur. ediyorum biraz ya. Yok canım ne olacağı belli olmaz. O zaman dünyanın ömrü çıktı ortaya. Ondan bahsediyoruz. Dünyanın biraz. ömrü mü, Hı -hı. yaşı mı? Dünyanın ömrü. Yani tamam. ne kadar? Şu dünyanın yaşı yıllarca Gerçekten 5 milyar tam. kalacak ya. O hiç <gülüyor> değişmeyecek. Bizim için çok güzel bir o şey aslında. O 1-2 senede oynatmıyorlar herhalde değil mi o 5 milyar. Yani oyundasa oynuyor. 1 milyar yıl yaşamayacağımız için bize bağlayacak şimdi sinirini bizden çıkaracak galiba Allah'ı billahi diye kimmiş Fahir geri zekalı diyebilir miyim <gülüyor> diye mi deme öyle de Vallahi öyle diye öyle tanımam kim olduğunu <gülüyor> çok var hangisi? <gülüyor> öyle, öyle demede kimmiş Cem abi diye birisi arıyor ha hem de yanlış ve ısrar kesmi hem ısrar çok özür dilerim <gülüyor> hem hem kel hem fotul hem <gülüyor> geri zekalı ve ısrar keş yani. Hem Cem, Cem abi de san altında bırakıyor Vallahi ya. Vallahi billahi ya. Şu anda ya. yani hiç Cem abinin haberi bile yok seni dokuz kere aradığından. <gülüyor> Vallahi yazık günahdır ya. Yazık Cem abiye yazık. Cem abi bütün şeyimi, sinirimi zıplattı sabah Dünyanız... çocuklar. Ben de gizli sinir çıktı onu da söyleyeyim. <gülüyor> çıktı Gizli mı? sinir diye gizli bir şey var mı? Gizli, gizli şeker şey. yaptı. Gizli şekerden korkma Sonuçlarım. gizli sinirden korktum sen, kadar. Sen de gizli sinir vardı da sen kabullendin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi galiba yani, kabullendim yani. O zaten yani. o vardı sende. Dünyanın sanılandan daha kısa bir ömrü kaldığını ortaya koymuş araştırmalar. Ya o nihayet ömrüyle. hep beraber ya. gömeceğiz. Dünyanın ömrü gene seni beni gömer dünya o yüzden hiç dert etmeyelim. Güneşin ömrünün sona ereceği ve genleşerek gezegenimizi yutacağı. Tamam. Son, sonu bu biliniyor zaten. Son, sonumuz bu. Evet. Filmin sonu belli. Yani herkes yanacak diye mi? Bu 4 milyar sonra falan 4 milyar yıl sonra falan olacaktı. Ee, ama bunu yenilemişler. Ne kadarmış? Bir yani 4 milyar değil 1 milyar 750 milyon yıl sonra Oha, olacaktı. Oha bu kadar hata mı olur? %50'den fazla hata. Onu bence yaz Çok artık. Ya da. Cumhurbaşkanı'na kadar çıkmıyor. böyle yarılama süresiyle ama yani ben sana söyleyeyim 5 seneye böyle geçen 2-3 ay önce açıkladılar o 4 milyar yılı. E yanlış Pardon, hesaplamışlar. hata oldu falan diye diye ben sana şimdi şimdi bu ama canım, milyar bir, yıl var diyorsun. Milyonlarca yıl var canım orada yavaş yavaş insanlar şey yap, Hala bir milyar yıl sonra insan kaldıysa dünyada başka gezegene gitmenin yolunu bulamadılarsa da yuh artık. Yuh artık. E ha, ya, hak git. etmişler diyorsun yani. yani. Yalnız tabii şöyle bir Başlarına şey var. Başlarına bu... gelen her şeyi hak ettikleri gibi bunu da hak ettiler diyorsun öyle mi diyorsun? Yani bu tabi 1 milyar 750 milyon yıl e, şu şartta geçerli. Şu şartta doğru bunlar. beslenirsek. Felaket yaşanmaz bir nükleer felaket yaşanmaz ya da göktaşı çarpmazsa. Ha güneşe bunlar, mi dünyaya mı? Dünyaya canım. Ha. Bunlar, Ama bunlar olursa. Ya güneşe. Ama canım dünyaya göktaşı çarpsa ne olacak? İnsanoğlu tamamen sinir dünyaya kaç defa çarptı? Dinozorların devri bitti insanın da biter başka mahluk başlar. Ama e daha büyük dedim yani. Daha büyük, daha büyük yani böyle, daha büyük bir Çat, şey olmuş. ortadan çatlatacak kadar nükleer, büyük. Nükleer felaket evet. olduğunu düşün. Mükterrefelaketle yani. ortadan çatlatan diye bir şey var. Ne kadar sürenükler şeyin e, etkisi? Birkaç milyon yıl, hadi 10 milyon yıl. Böyle ılıman insanlara bayılıyorum ben hep ya. Hep hep insan şey ömrüyle düşünüyor. Koca dünya ya. 10 milyon yıl olsun. Cillilop gibi çıkar 10 milyon yıl sonra. Valla bizim gibi fırıl, kaç, fırıl. kaç bin uygarlık besler bu dünya? Bizim gibi dedim yani. İnsan an... dediğin zaten kaç ne kadar yıldır şurada hmm. 1 milyon yıldır insan durmuyor. Var mı yok mu? Valla ağzına sar. O öpeyim, kadar da bil, dert etmeyin. Eğer dünya için endişeleniyorsak dert etme. Ama diyorsan. Benim çoluğum çocuğum ne olacak? O zaman tamam. Ayrı. Abi şimdi su falan olmadığını düşün. Bir sıkıntı ya. İyi su yok mesela. Şu anda ne yapıyoruz? Telefon açıyoruz. Doğru. Zırt diye geliyor abi. Yarın bir taşı saat... düştü telefon Hatta hatları iptal oldu karşıdaki mesela. Karşıdaki telefon açmasına gerek yok. Bazı Bizde öyle mesela çaldırıyorsun kapatıyorsun adam kapına getiriyor suyunu ya. Kaşke, ne, bir tane mi getiriyor? Belki iki tane isteyeceğim. İki tane i̇ki istiyorsan ısrarlı çaldırıyorsun. Açıyor adam iki taneyi kapatıyorsun. Dokuz <gülüyor> defa çaldırıp de, cema abi diyorsun. Çıpat pat, altılı yediri yapıyorsun, hayır. Hiç dert etmesin, dinleyicilerimiz şu anda, yani mesela şimdi adam işine gidiyor, neşelensin biraz, şarkılar dinlesin falan diye radyoyu açmış. Dünyanın bir milyar ömrü kaldı dediğimizde morali bozulduysa dünyaya hiçbir şey olmaz. Ya bu bir milyar, yedi yüz elli milyon yıl zaten bu taban. Eğer yani göktaş çalmazsa bir zerfen, tabii, tabii üç milyar, iki yüz elli milyon yıla kadar Gideri var demişler bu. bu. Valla insanlık zaten silinirse daha da uzar onun ömrü gibi geliyor. Çünkü ben hiç dinozorların nükleer tehlike yarattığını hatırlamıyorum. Öyle deme ya mandalar hep salıyormuş ya bütün ozonu mahvettiler. Evet o yüzden bütün o manda de... kabul edilemez diye anlaşma hmm, Tabi manda neden kabul edilmedi? <gülüyor> Bu şey yüzünden mandalar ne yapıyor? Yiyor otu, yiyor yüzünden. <gülüyor> yani ben şuradan şeyi anlıyorum. 1 milyar 750 milyon ya da 3 milyar 250 diyorlar ya. Oktan ne milyar rakam milyar... seven adam mısın sen? 2 milyar ne... yıl sonra tekrar şey diye konuşacak insan. Gönülçelen rakam seven. 2 milyar yıl sonra 1 milyar 750 milyon yıl daha var diye. Yani şu anda bizim olduğumuz noktaya gelecekler. Durum, durumda olacaklar yani. O Benim yüzden... hesabıma göre bir milyon yıl sonra insan kalmaz burada. Bir milyon mu? Tabii. Burada dediğin Çankaya bölgesinde mi? Dünyada ya. Dünyanın modası geçecek abi o Çok da var. Çok yani. Yani mesela şimdi... Dinozorlar 65 milyon yıl mı takılmıştı? Aslında Yoksa 65 milyon yıl önce mi yok olmuştu? 65 milyon yıl önce... 65 milyon... Yok ama onların yok. dinozorlar devri de birkaç milyon bir şey takıldılar onlar. Birkaç milyon dediğin nedir ki Ege? Ne kadar takıldı dinozorlar ya dünyada? Takıldı derken? <gülüyor> ya onlar tam anlamıyla takıldı. İki şey taş üstüne diyorum. koymadılar ki dinozorlar. Bu, bu, bu medeniyette dinozordan kaldı. Yok. O T-Rex küçük küçük elleriyle bir iki tane taş taşı. 100 saklan. milyon yıl. 100 milyon, milyon yıl, yıl önce takıldılar, takıldılar da. 157.5 milyon yıl civarında e, dünya hayatına takılıyorlar. Evet valla öyle. Öyle yani dünyada takılan hayvanlar onlarmış. dinozorlar ya. Biz insan olarak 150 milyon yıl takılsak öpte başına koy. Valla abi ben sana o kadar... Bizim kaç yıl oldu Oktay? Bir, bak dinozorların sırlarını açıklıyoruz. Bir. Uzun yaşamalı sır ne diyorsun? 157 milyon yıl kadar dünyaya hakim oluyorlar bunlar. Bir. Çevreye uyum sağlıyorlar. Çok tamam, güzel. güzel. Biz İki. de öyle. Biz de öyle. O... Mevsime uyum. Mevsimi giyeceksin. Uyum. Mesela sonbaharda geliyor. Bak ara geçiş dönemi bir merserize, bir trench coat, bir şey. Hep bunları giyeceksiniz. Kotmont ya. Kotmont. Biz boşuna mı diyoruz burada? Bu kışın geldin gocuklarını giy. İki. Yazın girdin sandaletini giy. Ayak başını sıcak ayağını serin. Ya da tam tersi ayağını sıcak başını serin tut. Tamam. Puflu ve su geçirmez derileri sayesinde korundular ve kuru kaldılar. Yani, Puflu deri, yani kotmont. Kotmon. yine kotmont. Aynı İçi şey. İçi kotmon. kotmont. Kotmont'dan. Ya da kotmont bulamıyorsan onun gibi böyle bir şey. Ve evde pofuduk. Polar tipi bir şey Tabii olabilir. polar. Evde pofuduk tipi terlik. Veya gocuk. Ve gocuk. Kışına gitti. göre. 3. Sert kabuklu yumurtaları sayesinde pek çok yavru yaşadı. Evet tabii. Ne yapıyorsun? <gülüyor> kalesi. <gülüyor> diye çıktılar onlar yani yıllarca duruyor. <gülüyor> Kıymetli kalesi. Dört, o dönemde yaşayan diğer hayvanlara oranla daha kolay yürüdüklerinden kolayca yiyecek bulup düşmanlarına kaçtılar. Her yere yürüyeceksin yani marketine bilmem ne. Yürüme kolay, mesafesi çok önemli bir şey. Daha ya. kolay yürüme dediği diğerleri hala sürünüyor. Bunlar yürüyor mu? Tabii Yoksa evet. bunlar iri olduğundan Efe gibi yürüyorlar. E, Zaten böyle sincap gibi saklana saklanıyor. Dinozor ne demek? Kol korkunç kertenkele demek Yunancalı. Öyle mi? E tabii o yüzden yani... Ee, diğerlerinden farkını çok net bir şekilde ortaya koymuş, koymuş hayvan. Maşallah. Ondan sonra. Tanker yani şey diyor, diğerlerinden farklılığını göster diyor. Yani çeşitliliği kutsuyor. Kutsa kutsu 5. Bazı dinozorlar ot, bazıları da et yediklerinden yiyecek çıkıntısı çekmediler. Çıkıntı dedi. <gülüyor> Bazı, yani, bizde de var. Allah, bazı insanlar vejeteryan, bazı insanlar hep aynen etçi. Aynı onu dinozorlardan bak, almışız. Onu aldık ya. Ama hep beraber yaşamayı da bilmişler. Bilmişler. Ama tabii. şimdi otçuları etçiler yiyor. Bu durumda mesela öyle bir durum var. Yo öyle yemeyen de var Faiz. Hiç takılın Sen gün. ot yemliyim. Etçi ne abi. yiyor ya? Et ne yiyor? Eti buluyorum. Eti yiyor. Eti buluyorum. Köy tavuğu yiyor mesela. Köy tavuğu. Kendi yetiştirmiyor bak. Doğal yiyor. Her o şeye. zaman bir iki şeye de sahip çıkalım insan olarak bir köy tavuğuna. Tabi. Bir de mandaya altı son sırrı dinozorların bu kadar uzun süre yaşamasının son sırrı zamanının en güçlü... mu? Oktay yoğurt mu? Bu da bir yerde yoğurt veya kefir lafını duymasam ben. Zamanının en güçlü türlerinden biri oldukları için diğer türde hayvanlar onlara karışmadılar. Bulaştılar Bulaşmadılar mı? anlamında mı? Ama bir sıkıntısı da çok iri olduğundan hmm. çok bulması lazım. Nasıl mesela çok? neden mesela? Neyi e... bulması, lazım? Konusu, çok bulması lazım? İfrat konusuna girdi Ege. İşte ben bu dinozorların yok olmasının sebebinin ifrat mesela, olduğunu biliyordum ya. Koskoca kartalların nesli tükeniyor. Çünkü hayvanın keçi yakalaması lazım bilmem ne. serçeler tatlı tatlı yaşıyor. Kaç? İki kuruşta kaç yaşıyorsun Kaç metreymiş mesela T-rex? 12 ne metre. Düşün. Oradan neye Elleri düşün. böyle. Yaşar gibi sanatçı. Kolları kısa vücudu dev. En küçük T-rex 19-20 metreymiş büyüklüğü. 17, en, bu da en küçüğü. En düşün. küçüğü. Orta boy büyüklükte bir kavun <gülüyor> düşünün. Ondan baya büyük yani. <gülüyor> yani bir, ka bir i̇şte, kafı varmış o T-rex'te. Bir o. gün oturup böyle bir şey yapalım. Yani ee, kavun bence artık bazı ölçülerde yetersiz kalıyor. <gülüyor> evet ya. Yani daha Onu değiştirmemiz değiştirmem lazım. Neden kavun? Mesela yüz ölçümünde fuarı kullanabiliyoruz hala. <gülüyor> 7 fuar, 8 fuar gibi ama... Kavun yetersiz. Ama da şöyle bir şey var Ege. Kavun insanlık için çok önemli. Neden? Bugün ortalama herhangi bir restorana gittiğin zaman kavun kokusu alırsın. Neden? O fısfıslar var ya herkes kavun kokusunu sever. <gülüyor> Restoranlar, taksiler. Taksiler dolayı oldu ya. Yani şey yapıyorlar. Bir şey ya. Mesela masa siliyorlar ya. Onun içine kavun kokusu koyuyorlar. Sen mesela ben yemek kalkan, yiyorum. Kavun yemiş kalkmış. <gülüyor> kavun yemiş gibi oluyorum. Yemişsim gibi. Yani o kavun çok önemli. Bizim için çok önemli. İnsanlık için çok önemli. Oktay o yüzden ben e, yatıyorum kalkıyorum sana teşekkür ediyorum. Tekrar. Rica ederim abi ne demek ya. Kavunu bana e, sevdirdiğiniz. Çok isim. önemli tabii yani. Kavun, tatlı bir kere her şeyden önce. Ben anlamadım. Tatlıdır yani. <gülüyor> Birbirinizi övmek için artık <gülüyor> <ne saç> Sebep. <gülüyor> <ya? gülüyor> Peki size bir şey soracağım. soracağım. Nereye çarptığını biliyor musunuz dünyanın neresine göktaşını? Göktaşı mı? Yani nereye çarptı ve dinozorların nesli sona erdi o teoriye göre. O teori... Küçük Esat civarlarında bir yer mi? Yakın abi. Pulsaklar değil. değil. Biraz daha uzak. Ayaş mı? Ayaş yolu mu? Me Beypazarı. Meksika. Meksika. Meksik, hmm. Meksika 54... dalgası oradan çıkma bak. Doğru. Yani vuruyor o titretiyor demek ki o dalgayla beraber aynen. 54 bin kilometre hızla gelmiş böyle diye çarpmış. 200 bin kilometre küp madde buharlaşmış. <gülüyor> ne oluyor diye bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Birden buharlaşmış erimiş. Ya da yüzlerce kilometre. Mesela sen bunu koyuyorsun. telefonu yatarken koyuyorsun abi yanına. Bir kalkıyorsun. Buharlar. <gülüyor> telefon yok. Nerede telefon ya? Nerede yok. telefon? Çaldırıyorsun. Çıkıyor. Ses yok. Çalıyor ya. ses geliyor. <gülüyor> ama yani dinlediğin yerden ses geliyor ama yok telefon yok. Yürüyorsun abi. Yürüyorsun yürüyorsun yürüyorsun. 200 bin kilometre köp. 180 kilometre gitmen lazım. Hayır. Telefonu bulmak için. Oktay <gülüyor> Demirci ile kaba hesaplar. <gülüyor> kaba be. Yanlış hesaplar. Şimdi dünyanın başına gelmedi de <gülüyor> evet. bu depremlerde falan köpekler uluyor ya. Evet. Huysuzlanıyor mu diyorsun? Göktaş'a yaklaşıyorsa bu köpekler gene uluyacak mı? Uluyacak Yoksa onlar sırf deprem en Sadece programlı? köpekler Yok, hayır, değil ulu, ve uluyorlar. bir takım insanlar da. E o zaman bu göktaş yaktırında bütün biraz uluyor. zorlar uludu. Bütün gezegen <gülüyor> uluğumayla geçti yani. Öyle bir site kurulmuş zaten. Duru görüsü olanların bir şeyler yazdığı siteler Ve bazı olayları bilmişler insanlar. Köpekler büyük ihtimalle yazmamıştır ama. İnsanların yazdığı biliyorum ben, köpeklerde bir gün önce uluyor diye biliyorum mesela. Bir gün mü? Bir gün. En az benim bir gün. gün. En az bir gün ulumaya bırakılır. Tabii <gülüyor> o deprem bir gün. Öyle olur. bir şey var. O siteyi ben bir bulayım dur ya. Sen öyle bir. Başka sitelerde söyleyeceğim sana. Oktar. Duru görürüm nokta. Duru görüyoruz nokta Duru gururuyorum. Onu yanlış yazma. Neyi? Bugünkü program bitti sonuna kadar <gülüyor> Olur mu ya? Bunun <gülüyor> şeyleriyle devam edelim. Yok reklam edelim. var daha. Oktay sen ha, mı, göynünü, o zaman... göynünü ferah tut. <gülüyor> göynünü mü? Göynünü. Boynunu... Nokta net, <gülüyor> nokta bız. Modern sabahlar, Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler ama nereye kadar? Son dakikalarımız bunlar. Size bir fikrimi söylemek istiyorum. Buyurun. Hı? Üçümüz davul kursuna gidelim mi? Gitmeyen terbiyesizdir en öndeyi. Benim bagetim hazır. Zaten davulcu bagetini kendi getirecek diye orada şey var. Vallahi gidelim. Hadi oktay ya. Tamam gidelim abi. Hem de tam böyle bir andropoza giriş olur. Abi ciddi tatla. söylüyorum ben çok istiyorum ya hadi. O zaman bize bir güzel bir Davulcu bizi alsın. Alsın. Ben aramızda en iyi okdayı çalabileceğini düşünüyorum. Double biraz teknik bir şey de onun. Nasıl teknik böyle derken? sırf coşku değil soğukkanlılıkla yaklaşmak lazım. Ha. Teknik Yetenekle alakası yok diyorsun yani. Yo o da bir yetenek. Teknik, teknik yani, yani mühendisliği burada. Mühendisliği orada değil. Bugüne kadar hiçbir faydasını görmemiştim. <Gülüyor> burada faydasını burada göreceksin. Burada faydasını göreceksin. başında şu anda şey ben de olacak. inandım. Yani bizim işte O zaman ben bugün kurs alıyorum. Tamam kursa. Bizim metin vardı ama şimdi metin iki başından diyeceğiz. aşkın. 3 kişi geleceğiz diyeceğim. 3 kişi geleceğiz. 3 kişilik san bir yer ayırt bir tamam. gidelim ya hadi ya vallahi lütfen bir enstrüman ya da hepimiz davul olacağız diye bir kaydı. Bize yok. de bu yakışır. Davul trio diyeriz ondan sonra Üç. sünnetleri gezeriz. 3 <Gülüyor> kişiden... Çip etme çip etme çip etme çip etme. 6'lı <Gülüyor> 7'li. Hadi, hadi yavrum daha kuvvetli şak şak şak şak. şak 3 kişiden bir grup yapabileceğimize üçümüzün de davul çalması tam da bize yakışan bir hareket olur. Bence. Bir de zaten şey ne derler o davul notasyonunda diye çalışıyorsa illa davulun başında değilken ta ta ta diye çalışıyorsa biz onu ne güzel çipet pet çipet, çipet şak, pe, pe, pe, pe, şak şak, şak. Bir yedir. şey soracağım. Evet. E, bu kondo muydu? Neydi o şey? Kombo. Kombo değil ya. Dı dı dı dı dı dı. Bir sürü böyle davulcunun şey olduğu Japon Ha davul... koba muydu Koba değil. Kobayashi. Miydi? Kodo. Kodo mu? Kodo mu? Kodo. Kodo. Kodo. Öyle bir Kodo çubuk. mu? Onlar böyle havada takla falan atıyorlar mı yoksa sadece Ha şeydi diyorsun. Çöp tenekelerinde çalan adamlar. O değil. O da var da Yok ya Japon şey sanatı Ulan davul sanatı. Mi? Ya Japon davul sanatı diye bir şey yok. Sen origami diyorsun kağıt katlamadan. Yani evet ya evet o. Biz çünkü <gülüyor> davul kağıt katlamadan geldi. konuşuyorduk ya aklıma birden origami geldi. <gülüyor> bir de çiçek süsleme sanatı var. Onun o da adı, origami. O da onu Kağıttan gibi. çiçek. Bir de hapsikort. Oktay bütün vallahi şey Aa var. ben davul çalarken ağzımla da hapsikort yaparım. Hapsikort <gülüyor> <Nasıl gülüyor> hapsikort. O sen dedin vawa Tamam vallahi tamam hadi ayarlayalım her her gün ayarlıyorum. Her şey ayarlandı. Sizin üstünüzde para var mı şu anda? Ben Belki de hiç. Hemen bir şu bir kaporu bırakmam lazım. Geldi yine paraya çatlıyor. E, bırakmam. Para Davul kursuna gidemeyecek adamlar konumuna düşmeyelim şu yaşta ya. Yazıktır. 40 yaşını geçmiş adam. Ben gideyim benim her yerde bir şeyim var ya. Ay ne güzel dükkanın köşesine o salon dördün Köşesine bir tane davul kursak. Tindi yemek hazır olunca vuruyorlar ya biz de Bence Bunun yerine yerine da... her yemekte. Dı dı Dünya ayakta alkışlandı. Dı Dünya ayakta alkışlanma rekorunu elinde tutan grupmuş bak kodocu kodocular. 55 dakika ayakta alkışlanmışlar. Kodocu. Kaç kişi oluyor grup? 40. 40 kişi olunca hepsinin elinde sopa olunca tabii ki o kadar Çünkü ayakta. Sopalar bir araya gelir, çok büyük bir sopa evleri gibi. Seyir... siniri geçmedi. E, korkudan alkışlıyor ya. Karşısında so, sopalı Onlar, çıplak adamlar bagetleri var. Bagetleri var ya öyle bir silahı haline. Bunu yıldız falan atar ya ninjalar. Hmm. Bunlar Ne oldu bu kadar baget. mıydı alkış dediği anda millet. Onlar var birer şey oka var. dönüyor. <gülüyor> Nirvana 3 kişiler. Şak şak şak şak şak. Seyirci korkmaz ki 2 dakika, dakika, dakika alkışlar gider tabii. Ama kodocularınca altı adocular öyle koducu diyorlar. Koducu Hadi yavrum 6'lı 7'li daha daha, bir daha kuvvetli. Bir tane daha vurdu. Şak şak şak şak şak. Uç uç uç yaptı. Aman evet. Neyse çocuklar bu hafta sonu bu şeyi atlatalım Çipetpet'i evet, atlatalım ben... Ağzımız bir boşalsın şey yapmayalım Yani güzelce de yıkayıp gelelim pazartesi günü Neden çünkü zaten e, Ayın 30'u ne zaman oluyor? Pazartesi, 30 u, 30 u, 30 u. pazartesi günü. Saat kaçta açıklayacak? Demokrasi paketi? paketi Sabah biz yayını bitirir açıklarız ya Aa, Biz açıklamıyoruz, Öyle biz zaten açıklamıyoruz. Öğlen gibi Çipetpet çipet ve altılı yeri şak şak şak Bütün <gülüyor> maddeleri <gülüyor> verecekmiş demokrasi <gülüyor> paketini <gülüyor> Şey mi peki Yani bir e, e, eğlenceli yapacak miyiz pazartesi günü Hani böyle Akşam masaları böyle Aptı part, partı virip, parti falan yapalım mı? After party yapmayacağız. Yok ya yani. sabahki yayınımızda diyorum ben. Sabahki partiyi Hazardes. tabi canım sabah coşkularla. Bak süsleyeceğiz burayı. Paket açılışı. 100 3'ten 1'e geri sayın. Aa çok güzel. Bir de Toto çalalım mı? Toto, <gülüyor> Toto kutun ya. Onu da çalalım. Tamam Toto tam kutun ya baby diyerek modern sabahları Ya şeyle gidiyoruz. kapatsak ya. Yani. Ya Hayır Kent Music Stop niye çalmadı Music Stop? <gülüyor> ben Music Stop istiyorum dedim. Kaç kere istedim? Bir kere istedim ya. Onun başında telefon çalıyormuş gibi geliyor da ondan fayır herhalde. <Gülüyor> İyi tamam hadi Kent çalalım. Adamın içinden gelmiş. İçinden vallahi içinde geldi şey ya. Artık gel. benim huyuma gidin ya. Bana şey oymayın yani. Niye artık ya? uyuma gidin huyuma. 40 yaşını geçti ya ondan artık. Ee. Sevgili dinleyiciler güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Hepimize aslında şöyle güneşli akşam vakti direkt güneşin <Gülüyor> olduğu sıcaklığının <Gülüyor> olduğu. Petpet 6'lı 7'li güzel bir hafta şak, sonu şak, diliyoruz. Şak, şak. Pazartesi sabah görüşürüz hoşçakalın. Hoşçakalın. Okay.